Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Elhamdülillahi nahmeduhu ve nestaînuhu fenestagfiruh. Venâûzü billâhi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâtin a'mâlinâ. Men yehdihillâh fe lâ mudille leh ve amma ba'd ya ibadallah ittaqullah wa ati o innallaha mualladine ettakaw allazeena hum muhsinun qala ta allah taala ve wa jalla fi kitabihil kerim a'udhu billahi minash shaytanir racim bismillahir rahmanir rahim inna ma yakhsha min ibadihi ulama sadakallahul azim okudum ayeti kerimede cenabi hak Allah'tan hakkıyla ancak ilim sahipleri, alimler korkar. Huşu duyan ancak onlardır. Buyuruyor. Yönetimin Allah'ın istediği şekilde değişmesi için topluluğun hayra doğru değişip dönüşmesi gerekiyor. Topluluğun değişmesi içinde onları değiştirmenin dinamiklerini iyi bilen müttaki ve mücahit alimlerin şart olduğunu kabul etmek zorundayız. İşte bu tespit bizim nereden başlamamız gerektiğini gösteren bir işaret taşımızdır. Kitabımız oku diye başladığına göre problemin çözümü okuyarak, davet ve tebliğ yaparak, insanları uyarmak için kalkarak faaliyetlerin dinamini oluşturacak. Öyleyse insanımızın eğitimsiz ıslahının mümkün olmadığını kabullenen ve resmi eğitimin de eğitimden ziyade eritim ve öğütüm olduğunu düşünen Müslümanlara eleştiriden ziyade bir faaliyet, bir çözüm üretme, bir alternatif oluşturma zarureti omuzlarına düşüyor. Mükemmel alternatifleri oluşturmak veya beklemek, işi kıyamete kadar ertelemek anlamına geliyor. Çünkü bir şeyin başlangıcında mükemmel olarak başlanması mümkün değildir. Ve ne medrese, ne Kur'an kursu, ne imam hatip, ne kolejler, ne özel eğitim müesseseleri bugün insanımızı çekip çevirmeye, alternatif bir eğitim ihtiyacını gidermeye, yani insanımızın ihtiyacı olan alimleri yetiştirmeye e, ne yapmıyor? İmkan vermiyor. Hatta böyle bir iddiası bile yok e, bu kurumların. Öyleyse hepimize görev düşüyor. E, bu konularda gayretlerimizi birleştirmek ee, çalışmalarımızı organizeli bir şekilde e, ümmetin bu ihtiyacına yönelik çözümler üretmek. Ee, i̇şte bu konuyu hepimizin e, ciddi manada e, yarası olduğundan eğitimle alakalı hususlar biz de bundan yaklaşık 7-8 ay önce dedik ki imkanlarımız sınırlı olabilir bu ee, mekanlarımız yeterli olmayabilir. Ama bize de görev düşüyor. Çünkü ciddi manada bu faaliyetler yapılmayınca hepimiz sorumluyuz. O yüzden biz de kendi çapımızda bir eğitim çalışmasını başlattık. Ve Rabbimizin yardım etmezse hiçbir şeyde başarılı olamayacağımız gibi onun yardımına inanıp güvendik. Tabii diğer Müslümanların da hiç değilse dualarıyla bize katkıda bulunmasını e, arzu ettik. İnsanlarımızın beklediği ulemayı bekleyen öyle büyük görevler ve zorluklar var ki söz gelimi birkaç tanesini sizlerle paylaşayım. Ulema ne yapacak? Ne tür zorunluluklarla, görevlerle e, yükümlü? Talebe yetiştirecek, kitap yazacak, seminer ve konferanslarla halkı İslami noktada tevhide yönlendirecek, yetiştirecek. Emri bil maruf ve nehyadil münkeri usulünce ve her alanda, her mekanda insanlara e, ulaştırıp icra edecek. Efendim Küfür ve hurafelerle hesaplaşacak. Tağutlara tavır alıp onları red ve inkar ettiğini en azından kamuoyu bilecek. Allah'tan başka kimseden korkmadığını gösterecek putlarla ve putçularla mücadele, örnek bir hayat, İslami harekete doğru istikamet verme, düzene taviz vermeden İslami yürüyüşü, nebevi çizgi üzerinde, başarı merdivenlerinde tırmandırma gibi bir sürü görevleri. Tabii bunun yanında en önemli görev olarak da peygamberlerin hedeflediği gibi İslam'ı bu alanlarda hakim kılma devletleştirmeye doğru e, bilinçli bir faaliyeti yürütme bu kadar hayati görevlerin kendini beklediği ulema kadrosunun nasıl yetişmesi gerektiği ümmetin en önemli sorumluluklarından biridir bugün ümmetin birinci derecede ihtiyacı yardım dağıtmak onların karnını doyurmak değildir Hele bugünkü içinde yaşadığımız ülkede acından ölen kimsenin olduğunu ben zannetmiyorum. Herkesin akrabası, komşusu vesairesi e, duyarsız kalmayacak kadar belirli bir insani özelliklere sahip. Ama e, insanların midesi aç değilse de ruhu, gönlü, zihni ciddi manada aç. E, acından ölen bir kimse mümkün ki mümin olduğu müddetçe ahireti kurtulur. Ama gönül açlığı, zihin açlığı, iman yönüyle yoksunluk, bilgi ilim yönüyle yoksunluk, onları dünyada rahat ettirse bile ahirette, ebedi alemde perişan edecektir. Dünyevileşmek, makam sevgisi, geleneğin hurafeleri, modernizmin sapıklıkları, düzenin hileleri, ılımlı İslam anlayışları, grupçuluk, particilik, tarikatçılık gibi toplumsal tehlikelerin yanında, hakkı gizleme, bat, hakla batılı karıştırma, Allah'ın ayetlerini satma, iyiliği emrederken kendini unutma, ilmiyle gururlanma, sonunda kitap yüklü eşek olma gibi iç tehditler de alimlerin ayağını kaydırmak için pusuda bekleyecektir. Dolayısıyla yol kaygan, dengeler sarsılmış ve yürümesi gereken ee, insan sıratı müstakimi yeterince anlamamış bir durumda. Bir toplumda alimler acziyet içindeyse diğer Müslümanların halini varın siz düşünün. Dolayısıyla ümitleri de söz konusu olmayacaktır. Alimlerin zolü ve sorumluluğu İslam devletinde mümkün eser yazacak, bazı ilmi tartışmalar içerisinde e, fetva üretecektir. Ama İslam'ın hakim olmadığı bir dönemde Arapçasını geliştirmek efendim veya e, İslam devletinde ancak yapılabilecek e, ilmi tartışmalarla, mücadelelerle vakit geçirmek yerine putlarla, putçularla mücadele etmek, Müslümanların İslamlaşması için e, ciddi projeler üretmek, Müslümanların hayati sorunlarına e, Müslümanca yaşamalarının önündeki engellere çözümler üretmek olmalıdır. Dolayısıyla bugünün ihtiyacı olan alimleri yetiştirmek için gayretlerimizi sarf etmek lazım. İşte bu ihtiyaç ne medreselerin eskimiş anlayışlarının hala devam edilmesinde çözüm beklenebilir, ne de devletlerin özellikleri İslam insanını yetiştirmeyi hedeflemeyen e, projelerinden beklenir. Yani imam hatipler, e, Kur'an kursları mümkün, belki bazı boşlukları dolduruyor olabilir. Ama beklenen ulema tipini oralardan e, geleceğini düşünmek, oraları da, insanı da ilmi de tanımamak demektir. İşte bu konuda Müslümanlar neler yapıyor, ne tür gayretlerini ortaya koyuyorlar, bunları değerlendirmeleri icap eder. Biz efendim e, bu tür şeyleri kendi çapımızda düşünüp bir eğitim çalışması yapıyoruz. Dört yıllık bir eğitim e, için öğrenci yetiştiriyoruz. E, yatılı olarak faaliyetlerimizi sürdürmeye gayret ediyoruz. Buralarda ee, ilk senemiz olarak çocuklarımıza yaklaşık 20 çeşit ders e, vermeye gayret ediyoruz. Kur'an-ı Kerim yüzünden tecvid, talim, mahreç, efendim ezber e, şeklinde Kur'an-ı Kerim dersi, e, Arapça, e, klasik Arapça, modern Arapça, konuşma Arapçası şeklinde üç değişik Arapça dersi, efendim bunun yanında İngilizce dersi, bilgisayar sadece kullanabilecek şekilde değil, tümüyle onun problemlerini çözüp bilgisayar uzmanı olacak şekilde. Esasla tefsir, hadis, fıkıh, siyer, ahlak, davet usulü, hitabet, Türkçe, dili düzgün ve güzel kullanma, efendim, rehberlik, günümüz dünyasının takip edilmesi yorumlanması gibi bilgiler veriyoruz öğrencilerimize. İmkanlarımız belli, ayağımızı yorgana göre uzatma durumundayız ama yorgan çok kısa olduğu için hep büzülerek ne yapıyoruz? Hayatımızı geçiriyoruz. Tabi büzülmeden kurtulmak, ayağımızı rahat uzatmak için de yorganın uzaması gerekiyor. Bu konuda yorganın uzanması konusunda bazıları çok becerikli kermesler düzenliyorlar. Efendim zenginlere yaklaşabiliyorlar. Düzenin imkanlarından taviz vermek pahasına istifade edebiliyorlar. Efendim bir sürü insani de olmayan yollarla insanları ikna edebiliyorlar. Biz böyle bir şey konusunda ee, becerikli olmadığımızı e, olmak da istemediğimizi ifade ediyoruz. Aslında veren el, alan elden daha nedir? Faziletlidir, üstündür. Biz altta olmak da istemiyoruz. İnsanlara biz verelim e, imkanımız olsun. Onu arzu ediyoruz. Yani e, müdahale edecek, e, yön verecek, taviz istenecek şekilde başkalarının önünde yüzümüzün suyunu dökmek istemiyoruz. İnsanımızın her şeyden önce küfürden, şirkten uzak, tevhidi bilince sahip olarak yetişmesini, bilgi ile yüklü olmaktan ziyade şuur sahibi olmasını, davayı dini sevmesini, bunun her şeyden önce olduğunu olması gerektiğini değerlendiriyoruz. Dolayısıyla hepimizin çocukları, yeğenleri, akrabaları var. Ve ümmetin çocukları bize de emanettir. Hepimiz onlardan da sorumluyuz. Yarınlarımıza umutla bakmak için e, alim tipi insanların yetişmesi, alimlerimizin de cihat ehli, Allah'tan başkasından korkmayan, gönül ehli, takva sahibi insanlar olması icap ettiğini Alimlerimizin sadece e, nakli ilimlerde değil, akli ilimlerle de mücehhez olup çağı tanımalarını ve onlara çözüm getirmeleri gerektiğini tekrar gündeme getiriyor ve bu tür ilim yerlerinin oluşturulması ve oluşan yerlerin de daha güzelleşmesi için hepimize görevler düştüğünü hatırlatıyorum. Hela inne ahsenel kelam ve eblağal nizam Kelamullahi'l melikil azizil Allah. Kema kal Allahü Tebaarake ve Teala Kelam. Ve izah kurey al Kur'an. Festemi ola ve ansıtu la Allhüm Turraman. Aüz billahe min Şeytanir Rajeem. Bismillahiir Rahim. Inna Dīna in dAllāhi l-Islām.